Ee, efendim e, yine 95.0 açık radyoda bir Cuma günü saat 13'te önce sağlık programında e, birlikteyiz. Ancak bu hafta e, programımız e, bu program destek projesi kapsamında o haftanın içine e, denk geldi e, ya da her Cuma olduğu gibi biz programımızı bu kez e, bu e, program destek e, projesi etkinlikleri içinde gerçekleştiriyoruz. Bu program boyunca destek projesine ait birkaç çok duyduğunuz bu hafta boyunca üzerinde sürekli durulan vurgulanan proje konusunda birkaç şey söyleyeceğiz ama öncelikle izin verirseniz ben sözü Ayşegül'e bırakayım her zaman olduğu gibi konumuzu tanısın. Çünkü her zaman kendisini ağırlamaktan çok mutlu olduğumuz ve her seferinde de bir takım yeni şeyler öğrendiğimiz bir e, konuğumuz var ama bir de e, genç konuğumuz var. E, her ikisini de Ayşegül tanıtmasını rica edeyim Ayşegül'ler lütfen. Evet, e, iki konuğumuz var, iki değerli konuğumuz var. E, öncelikle Çınar aramızda, e, Çınarşık aramızda e, daha önce de e, programımıza konuk olmuştu. Çınar bize doğrusu sadece yanıt vermiyor. Sorusu zor, cevabı zor sorular da soruyor. Evet, Çınar yani. hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk. E, ve e, ikinci konuğumuz da Bülent Şık. E, Bülent Şık'ı tanıyorsunuz, e, akademisyen, gıda mühendisi. E, mutfaktaki kimyacımız e, Bülent Şık. Bülent Şık bize e, ekolojiyle ilgili, gıdayla ilgili çok önemli e, konularda bilgilendiriyor. E, Bülent'i tanıtırken hep diyorum ki halkın gıda mühendisi. E, gerçekten de o halkın gıda mühendisi çok akademik çevrede kalmadan gündelik dille de dilde de gıda mühendisliğiyle ilgili konuları bize aktarıyor ve tabii akademisyen dedik akademisyenlik sadece bilgi birikimiyle olmuyor gerçeği söyleme cesaretiyle de oluyor yani Bülent tam akademisyenin karşılığı Teşekkür evet. teşekkür Selim Hocam çok sağ olun. Ne demek ki, her zaman büyük keyif ve dediğim Olmayayım. gibi e, gerçekten her programımızda sizinle konuştuğumuzda ben bir takım şeyleri öğreniyorum. Sizden ve Çınar'dan. Çınar'ı da eğer yanılıyorsam Çınar düzelt beni. E, bu orman yangınları olurken seni ağırlamıştık değil mi? En son seninle o zaman konuştuk. Evet. Evet e, bugün de birazcık belki sen e, sayın Bilal Işık'la konuşurken. Babana sorduğun e, savaşla ilgili soruları belki burada da konuşuruz. Ama hemen bilmiyorum Bülent, e, Bülent mu da Çınar biliyor musun e, bu Açık Radyo'yu bu katıldığın programın e, iyi tanıyor musun Açık Radyo'yu ya da e, bilgin var mı Açık Radyo hakkında? Önemli olduğunu biliyorum. <gülüyor> Canım ya. <gülüyor> evet aykırı ve farklı bir radyo ve e, bu radyo... İşte burada çalışanlar var. Bu radyonun ayakta durması lazım. Bunun için bir destek projesi oluşturuyor. Nasıl oluşturuluyor biliyor musun? Yani bir takım kuruluşlar böyle yaşamlarını sürdürebilmek için hani bir sponsorluk dosyası hazırlarlar ve giderler. Büyük kuruluşlardan para yardımı isterler, destek olmaları isterler. Açık radyo öyle yapmıyor. Açık radyonun dinleyicileri var. Herkes çok mütevazi küçük küçük paralarla, miktarlarla destek oluyor. Bu da onun farkını oluşturan e, özelliklerinden bir tanesi. İşte e, Çınar'ı, Bülent Hocamı, Ayşegül'ü ve beni dinlerken önce sağlık programı dinleyicileri de eğer destek olmak isterlerse 0 212 343 4141 e, numara, e, t, numarasından ve e, açıkradyo.com.tr e, yani e, web sitesindeki e, destek olun butonuna basarak e, internet üzerinden destek olabilirler. Bu tarz bir talebi bulunmamın nedeni de ben böyle başka destek isteyen kişilerden farklı olarak gelin Açık Radyo'nun bu önce sağlık programına ya da istediğiniz, seçeceğiniz bir programa destek olarak bu radyoya sahip çıkın. Kısaca bunu söyleyeyim, daha düz da toparlayamadım edeceğim. belki. <gülüyor> evet sonra arada tekrar konuşuruz bu destek konusunu. Daha doğrusu benim Eraslan'ın getirdiği destek sayısından daha fazla destek alma gibi bir, kendi kendime bir şeyim var, böyle yarışmam var. Eraslan'ın söylediklerinden sonra sağlanan desteği geçmek istiyorum ben. Onun için izin verirseniz böyle bir şey yapın ve bizi destekleyin. Evet Ayşegül Söz sende çok konuştu. Evet Ayşegül. Tabii ki hayır. Selim Hocam'ın görüşlerine katılıyorum. Tabii burada bu destekte de dinleyicilerimiz, sadık dinleyicilerimiz... Bizim programımızı e, tamamen kapatıyorlar e, destekleriyle. Destek haftası başlamadan onun evet, farkındayız. Evet. Çok teşekkür ederiz herkese ama bütün programlarda değerli. E, hepsine destek olabilirsiniz. Şimdi kodumuza geçelim hemen. Evet. E, tabii e, Çınar'la Çınar birlikte de konuşacağız bu konuyu. E, kuzeyimizde bir savaş var. E, Ukrayna. Rusya savaşı, Rusya Ukrayna'ya saldırdı. Bunun nedenlerini falan e, çok sorgulamıyorum doğrusu. E, bu programın öncesinde Çınar'ın sorduğunu bildiğimiz bir soruyu aslında hepimiz soruyoruz galiba. E, savaş neden olur? E, ne kadar hani anlamsız bir şey bu. Elede de e, 21. yüzyılda da... E, ee, neden olur? Yeni Milenyum'da neden olur? Hani hiç mi öğrenmedik bir şey? Ee, bunları soruyoruz. Ee, Çınar, e, bizden umut yok. Ee, savaşıyor bizim kuşak. Ee, sizin kuşaktan eminim barı vardır. Sen nasıl bir dünyayı hayal ediyorsun? Savaş diye bir kelime olmayan bir dünyayı. Değil mi? Sizin kuşak siler o kelimeyi diye düşünüyorum. İnşallah. <gülüyor> Şimdi ikinci sorumu da Bülent'e sorayım. Bu kuzeyimizdeki savaş gıda güvenliğimizi de tehlikeye atıyor. Hmm. Bu konu hep şu boyutta tartışıldı. İşte biz bu kadar ayçiçeği alıyorduk, bu kadar buğday alıyorduk, tahıl alıyorduk. Ee, ithalatçı ülkelerin başında geliyordu. Böyle bir gıda güvenliği sorunundan bahsediliyordu. Sanki savaş bugün bitse yarın her şey eskisi gibi olacakmış gibi. Ama sen e, son verdiğin söyleşide başka bir şeye dikkat çektin. Toksik kirliliğe dikkat çektin. Savaştan ötürü olabilecek toksik kirliliği. Ne düşünüyorsun bu konuda Bülent? Hı -hı. Ee, bir artı bir e, sitesi bir röportaj yapmıştı bizde e, Ulus. E, biz de diyorum çünkü e, röportaj yani sadece benle yapılmadı e, e, e, Mustafa Koç Hoca Kanada'dan, e, Ryerson Üniversitesi'nden bu da güvencesi ve güvenliği konularını çalışır sosyolojide e, ve Hilal Hoca e, Hilal Eber Hoca e, bu da Birleşmiş Milletler eski gıda raportörü yine Faouga görevli tabi yani biz e, bizde ilk röportaj yapıldığında epey olmuştu aslında yani iki ay önce ve henüz daha savaş başlamamıştı. Sonra savaş başlayınca biz tekrar hani röportajı güncelleme ihtiyacı duyduk. Yani çok detaya girmeden şöyle bir şey söyleyeyim. Hatırlayalım hani savaş ilk çıktığında Rusya tehditler savuruyordu. İşte nükleer silah dahil her masada kullanabiliriz diyordu. Ukrayna'da çok sayıda nükleer reaktör var. Oralara yapılacak işte çatışmaya da saldırıların e, güvensizlik yaratacağı hatta radyoaktif sızıntıya vesaire neden olacağı tartışılıyor. Yani bir nükleer felaket olasılığı tartışıldı. Hala tabii böyle bir e, ihtimal var şüphesiz. Ama mesela bu böyle bir tartışma e, var olan savaş sanki bu haliyle kalırsa hani iyi bir şeymiş gibi. Yani çok da bir problem yaratmıyormuş gibi düşünmemize yol açıyor. Ve değerlendirmeleri hani izleyebildiğim kadarıyla meselenin siyasal boyutuna çok odaklanan bir yaklaşım var. İşte aradaki e, geriden gelen aşağı yukarı 2014'den beri süre gelen bir çatışma hali var aslında. Rusya ile Ukrayna arasında. E, siyasal geçimsizlik, işte etnik bir takım e, problemler vesaire vesaire. Hani çok sık konuşulan şeyler ama e, yani savaşın e, bir e, ekolojik ortamı gerçekten büyük ölçüde dönüştüren bir yanı var artık. Yani günümüz savaşları desem hani belki daha doğru olacak. Konvansiyonel savaş, yani nükleer olmayan bir savaşta bir nükleer savaş gibi çok ağır bir çevre tahribatına yol açıyor. Şimdi tabii savaş dediğimizde işte insani yıkım, yol açılan acılar, kayıplar haliyle yıkılıyor. Ee, işte 4 milyon'a yakın Ukraynadan işte bir göçmen mülteci e, bekleniyor çeşitli ülkelere gibi bir, bir yerleşik hayatın bir tarihi söz konusu. Ama bunun etkilerinin geçici olmadığını mutlak surette düşünmemiz ve sürekli dile getirmemiz gerekiyor. Günümüz savaşları artık çok yıkıcı. Şimdi bunun belki ilk örneği yani ikinci dünya savaşından sonraki hani ilk örneği Vietnam. Ee, Vietnam'da e, savaş biteri aşağı yukarı 50 yıl oldu. Ama ABD ordusunun orada kullandığı kimyasal silahlar, özellikle dioksin esaslı silahlar, ki dioksin biliyoruz hani çok yüksek düzeyde tehlikeli bir e, toksik maddedir. E, karsinojendir, mutajendir, üreme sağlığına zarar verir. Ve kalıcı bir zehirdir. Yani ulaştığı ortamlarda toksik etkisini çok uzun süreler boyunca e, muhafaza eder ve zarar verir. Ve dioksinin yolaştığı e, kirlilik... Vietnam'ın en önemli halk sağlığı sorunlarından biri hala. Yani savaş bitmiş, ediyor geçmiş üzerinden toprakta, belli bölgelerde yoğun kullanıldığı bölgelerde kirlilik hala çok yüksek. Ve savaş sonrası aşağı yukarı 500 bin insanın doğrudan bir takım sağlık problemleriyle doğduğu düşünülüyor. Yani işte anomaliler vesaire. E şimdi bu sorun devam ediyor hala. Bu, bu epeyce bir sürede devam edecek. Ne kadar süreceğini öngörmemiz imkansız. Ama dioksin bulaştı her yerde çok uzun uzun seneler boyunca kalan bir toksik madde. Peki, hani Vietnam'dan biraz günümüze uzandığımızda Kosova örneği var. Olsun, Ersek, Kosova. Oradaki savaşta NATO'nun kullandığı aşağı yukarı 300-350 ton civarında e, seyretilmiş uranyum hesaplı silah, sil, silah, silahlar var. Seyretilmiş uranyum dediğimiz e, nükleer atıklardan çıkan e, aslında nükleer çöp, yani nükleer testten ürettiği çöp, radyoaktif bir materyal. Her türlü merminin, füzenin yani delici, patlayıcı esaslı silahların dışını, dışının kaplanmasında kullanılıyor. Neden? Çok sert bir karakter kazandırıyor kaplandığım silah malzemesine. Mesela zırhlı araçları tahip etmekte kullanılıyor bu mermiler. Yani zırh sığınakları, yeraltı sığınakları, güçlendirilmiş, tahkim edilmiş işte mühimmat depolarında veya askeri tesisleri bulmakta kullanılıyor. Çünkü delme gücü çok yüksek ama bunun tabi bedeli var. Çok ağır bir bedeli var. Yani, yani kullanmak bir bedel sonrası ayrı elbette. Bulaştığı ortamda bir radyoaktif kirlenmeye neden oluyor. Bu çok açık. Afganistan'da kullanıldığına ilişkin gene bu tip silahların bir takım hani tespitler var. Libya'da en çok kullanıldığı yerlerden biri Irak. Birinci Körfez Savaşı'nda ve sonrasında Irak'a tekrar Amerikan işgalinde aşağı yukarı 2000 ton civarında hatta daha fazla olduğu söyleniyor. Bu seyretin uçuray mesela silahlar kullanıldı. Ve Irak'ta mesela Basra, Felüce gibi kentlerde e, radyoaktif e, kirliliğin yol açtığı halk sağlığı sorunları özellikle doğumsal onaminler ve kanserlerde çok e, ciddi artışlar var. Tabi bu, e, bu bu toksik kirliliğin Sağlık üzerindeki etkilerini e, ölçme değerlendirme ile ilgili çalışmalarda büyük güçlükler arz ediyor çünkü kullanıldığı bölgelerde e, hem hala çatışma hali devam ediyor, bir, e, bir durulma yok, bir barış yok. E bir de tabi geniş ölçekli ve gerçekten çok geniş ölçekli büyük bütçeler gerektiren halk sağlığı çalışmaları, çevre sağlığı çalışmaları gerekli oluyor. Oralarda çok ciddi sorunlar var. Ama mevcut hani izleme raporları. Ülkedeki çeşitli sağlık örgütlerinin raporları bu kimyasallardan kaynaklanan kirliliğe ciddi bir e, dikkat çekiyor. Onu söyleyebilirim. E, benzeri bir durum e, Ukrayna-Rusya arasındaki savaşta da bence mümkün. Yani e, hemen her gün e, Twitter'da işte zırhlı araçların tahribine yönelik şiddetle işte, hani videolar düşüyor. Orada e, Orada ben bir kuşkum var açıkçası. Bu Seyretin Kur'an'ın meselesini vermeden silahların kullanıldığına ilişki. Bu işin bir yönü, daha kritik bir yönü. 1 artı 1'deki röportajda da onu hani çok dikkat çekmeye çabalamıştım. Yani savaş sonuçları bir terribata yol açıyor. İnsanın acıları köşeye koyarak söylüyorum onu zaten. Hani, ama bu acı kalıcı bir acı. Yani binalar yerleşim bölgeleri altyapı tesisleri işte fabrikalar akla gelecek her türlü insan eliyle üretilmiş yapı e, sonuçta petrokimya esastı çok sayıda ma materyal içeriyor e, ve bu materyal aslında o eşyaya bir bina ya gömülü olduğu sürece yani onun parçası olduğu sürece e, toksik kirlilik açısından e, çok kısa vadede çok büyük bir sorun oluşturmuyor ama Savaşın kendisi özellikle bu her türlü bina yapı, insan yapımı malzemede şöyle bir prosese sonuca yol açıyor. Yani bir binayı yerle bir ettiğinizde parçalanma, dağılma ve yanma dediğimiz bu üçlü e, prosedür işliyor. Ve o malzeme e, binanın ya da yapının bünyesinde olan malzeme bu parçalanma yanma sürecinde dış ortama salınıyor. Salonda her ortam, bu su olabilir, toprak olabilir, hava olabilir, ee, bu toksik binlerce, hani binlerce toksik kimyasalı bir anda ortalığa saçmış oluyoruz. Bu yeni bir durum, yani bu konvansiyonel savaşların açığa çıkardığı bir durum. Ee, geçmişte, e, hani diyelim bir 40 yıl, 50 yıl önce. E çok da böyle hani böyle bir toksik kirlilikten söz edemeyiz. Çok sayıda silah var. Yani tungsten kaplamalı silahlar, ağır metallerle güçlen. yani silah zaten bir öldürme aracı tamam. Yani bu hani bunu zaten hani yeni bir şey değil e, diyebiliriz. Ama hayır yani yolaştığı toksik kirlilik kalıcı bir durum arz ediyor. Hani bunun farkına varmamız çok önemli. Ben şöyle düşünür haldeyim deyip hani bu soruyu nokta koyayım. E, günümüz savaşları e, bir barış oluştuğunda dahi, yani var süreç başladığında dahi ki umarım kısa sürede bu kavuşuruz. Hepimiz hepimiz diyorum ve onun nedenlerine değineceğim. Ee, geride kanaatimce yaşama daha az elverişli bölgeler yaratıyor. Yani bu mesela Irak'ta Basrafya örneğinde bunu söyleyebiliriz. Ee, Afganistan'ın çeşitli bölgeleri için söylenebilir. İşte Vietnam kritik örnektir. Geriden gelen Benzeri bir durumun ben Ukrayna içinde olacağını düşünüyorum. Özellikle bir takım e, nasıl diyeyim beklenen e, felaketler var yani ekolojik felaketlerden sözün. Özellikle Donbas bölgesi çatışmaların en yoğun olduğu bölgelerden biri. Donbas bölgesi e, SSCB zamanında en önemli kömür üretim merkezlerinden biri Ukrayna'nın. 230 civarında yanlış anım sanıyorsam maden var. Bir kısmı terk edilmiş bunların aşağı yukarı. Yüzde kırkı terk edilmiş madenler. Fakat bir maden ocağı terk edildiğinde orada iş bitmiyor. Yeraltına kilometrelerce kazı yapıyorsunuz. Yeraltının derinliklerine indikçe toksik kimyasallara maruziyet artar. Maden yatakları suyla doğduğunda da su kaynakları su varlıkları kirlenmeye başlar bu toksik materyallerle. ve Madene dolan suyun sürekli dreneğ edilmesi, dışarı aktarılması, pompalanması, temizlenmesi, atık havuzlarında biriktirilmesi, temizlenmesi ve ondan sonra dış ortama verilmesi gerekir. Çeşitli raporlar, örneğin Avrupa Güvenlik İşbirliği, Teşkilatı'nın raporu, Hollanda Merkezi PAKS diye bu savaş ve çatışmaların takibini yapan toksik kirliliğini izleyen örgüt. Başka da çeşitli raporlarını bulmak mümkün. Donbass bölgesindeki bu temizlenme arıtma faaliyetinin zarar gördüğüne, 2014'ten beri zarar gördüğüne işaret ediyor. Maden e, havuzlarındaki ya da maden tünellerindeki, yatak ocaklarındaki e, yeraltı su seviyesi sürekli yükseliyor ve kirli bir su bu. Çok kirli. Zehirli bir su. E, bir de tabii bir başka problem var. O problem boyutları çok net bilinmiyor aslında. Çatışmalar çok geriden başladığı için e, en az bir 10 yıldır devam ettiği için o bölgede. E, 79'da Yuman Madeni'nde yapılmış bir yeraltı denemesi var, nükleer denemesi ve orada bir radyoaktif kirlenme var ve Yunan madeni bölgedeki başka madenlerle de yeraltı tünelleriyle birbirine bağlanmış durumda. Dolayısıyla gerçekten bu e, maden e, yataklarındaki e, kirliliğin boyutları nedir sorusu büyük bir soru işareti olarak duruyor. Ama buna dikkat çeken, bunun çok ağır bir ekolojik felakete yol açacağını dile getiren çeşitli yayınlara ulaşmaktan mümkün. E, Dolayısıyla hani bunu niye anlatıyorum ee, yani bu savaşın yol açacağı böyle bir ağır felaket durumu e, etkilerinin nesiller boyu sürecek e, bir, bir, bir olumsuzluk, bir toksikirlik sonucunu doğuracaktır. E, elbette savaşın bitmesi çok önemli. Yani bu açıdan da önemli. barış talebini sadece e, hali hazırdaki insani acıların e, bitmesi için değil sonrası için de düşünülmeliyiz. Yani Barış döneminde eğer bir bir onarım tekrar bir bölgenin, coğrafyanın yaşanabilir hale getirilmesi söz konusu olacaksa ki öyle olmalı. Bu bizim barış talebimizde de çok kıymetli kılar. Kim kim o? Biz yani biz elbette ki burada pozisyon olan her ülke. Yani savaşı e, körükleyenler de var, barış için çaba gösteren ülkeler de var. Nihayetinde hani bir çatışmanın... Bizden uzak da olsa bizimle ilgili olduğunu düşünmek durumundayız. Yani Ukrayna ve Rusya dünyada en önemli tahıl üreticisi bir ülke yüzde 15'in üretiyor ve 50 ülkeye ihraç ediliyor bu tahıl. 50 ülkenin gıda güvencesi yani yeterli gıda temininde çok ciddi sorunlar açığa çıkacak bu, bu yıl içinde. Yani bu yıl göreceğiz bu sorunların önümüzdeki süreçte. Dahası son bir şey söyleyeyim yani Rusya dünyanın önemli e, gübre üreticisi suni gübre üretici ülkelerinden azot fosforlu gübrelerin bir numaralı üreticisidir. Orada da ciddi sorunlar var. Yani e, savaşın yol açtığı sorunların iki ülkenin ötesinde çok sayıda ülkeyi ilgilendirdiğini söylememiz mümkün. Ve yol açılan toksik kirliliğin de çok kalıcı bir karakter taşıyabileceğini söylememiz mümkün. Ve bu e, kirliliğin işte daha hani nokta atışı silahlar kullanılıyor, işte uydu silahları hani savaş çok böyle nokta atışı çok steril yapılan bir şeymiş gibi anlatılıyor. Bu Körfez Savaşı'ndan beri medyada ne yazık ki yer alan bir kötü bilgilenme ya da bilinçli olarak yapılmış, kasıtlı olarak bir e, söylem, yanlış söylem. Hayır öyle değil. Savaş, günümüz savaşları da nükleer savaşlara denk olmasa da çok büyük ölçüde ekolojik e, ortamı tahrip eden sonuçlar üretiyor ve bu sonuçlar kalıcı ve nesiller boyu da sürebilecek sorunlara e, yol açıyor. Çok teşekkürler. Çok önemli, bunları... e, çok iyi bir e, özetti. E, biz insani yönünü biliyoruz. Savaşını getirdiği olumsuzlukları, acıları, e, bütün o çirkinliği. Ama siz bir de e, bu e, toksik, kirlilik açısından e, da e, çok dikkat etmemiz gereken çok önemli bir noktaya değindiniz. Ben sözü Ayşegül'e bırakacağım. Hatta bir müzik arası varmadan önce... Ben Çınar'a sorayım. Çınar ne diyorsun bütün bu dinlediklerin, duydukların hakkında? Birincisi babanın söylediği kısa konuşma için çok kısa konuşma için çok teşekkür ediyorum. <gülüyor> Babana. Peki ben de teşekkür ettim zaten. Benim şunu diyorum yani her Rusya'ya özellikle karşı çıkıyorum. Çünkü savaşını bitirdiğiniz zaman barışsanız bile yine de etki kalıyor her yerde. Sadece insanlara, çocuklara e, falan büyükleri etki etmiyor. Hayvanlara falan da etki ediyor. Evet, e, çok iyi bir özet oldu babanın bilimsel açıklamaları. Uzun konuştu baban değil mi? Sen bir, bir de 30 saniyede... Baba işte böyle kesecektin, anlamadım sen orayı. <gülüyor> <gülüyor> Canım çınar ya, sağ olun. Peki, hadi gelin bir müzik arası verelim. Birazcık e, sevgili Bülent Çık'ın çizdiği o karamsar o e, gerçekçi tabloyu dağıtmak için madem bu Açık Radyo'nun böyle bir şenlik haftası söz konusu biz de o zaman bir bayram e, parçası dinleyelim. Fransa bir parça Michel Fügen'den gelecek 1972'lerden Michel Fügen ve Louis Big Bazar grubu söylüyorlar Lafet 95.0 Açık Radyo'dayız bir Cuma günü. Önce Sağlık Programı'nda canlı yayındayız. Müzik arasında Michel Fügen ve Le Big Bazar grubundan Lafet isimli 1972'lerden gelen bir parçayı dinledik. Konumuz sevgili Bülent Şık ve sevgili Çınar Şık ve destek haftası var. Program destek projesi lütfen 212 343, 41 41 numarasını ve veya Açık radyo sitesi acikradyonu.com.tr'den destek olun butonuna tıklayın. Ve bizlerin Ayşegül'ün ve benim Erastan'ın sağladığı desteği geçmemize imkan sağlayın. Böyle bir rekabet oluşturdu. Bundan Erastan'ın haberi yok ama ben birdenbire böyle bir şey geldi aklıma. Lütfen Erastan'ı geçelim. Peki. Evet Ayşegül. Şey... E bir başka konuyu sormak istiyorum. Bu müsilaj konusu. Biraz bizim hani belleğimiz de zayıf mı bilmiyorum. Bir konuştuk müsilajı, bir hiç tamamen unuttuk. Ee, müsilaj ne oldu, yok oldu mu? Tekrar gelir mi? Ne diyorsun? Hı -hı. Yani, Ses gelmiyor Yani evet Bülent. Çok özür. Ses, sesi duyamadık Ayşegül. Ee, tekrar söyleyeyim Bülent. Bu müsilaj konusu. Ee, müsülaj konusunun etkileri devam ediyor muydu? Birçok konuştuk, bir hiç konuşmuyoruz e, müsülajı. Evet. Ee, bu konuda neler söylemek istersen? Yani elbette devam ediyor. Çünkü alınmış önlemlerin ya daha doğrusu orada ilk e, problem açığa çıktığında çok görünüyor. Çok gözümüzün önünde olduğu için tabii e, ister istemez hepimize etkileyen bir şey oldu. Ama şimdi görünmüyor sadece. Çünkü müsülaj Deniz suyu sıcaklığı değişince bir parça ortadan kalktı ama aynı durum yani misilajı ortaya çıkaran bütün koşullar bütün ağırlığıyla orada duruyor. Yani kirlilik, azot fosfor gibi misilaj oluşumuna yol açan çeşitli kirleticilerin taşınması olduğu gibi devam ediyor. Biz bu sorunla gene karşılaşacağız. Yani bu, bu, bu konuda yapılmış araştırma sonuçları, araştırma raporları da onu söylüyor. En son. E, Marem e, bir çalışma sonucunu e, yayınlamıştı geçtiğimiz yıl sonuna doğru e, ve bütün bir yaz boyunca Marmara Denizinde inceleme yaptıklarını ve inceledikleri her deniz canlısının yani işte balıklardan söz ediyor hemen hemen tamamında hangi bölgeden e, alırlarsa alsınlar e, vibrio e, etkeni olan bir bakterinin e, enfekte ettiğini söylediler. Ve tabii e, Vibrio ile oradaki misilaj arasında e, bağlantılar var. Ki raporda da bu bile getiriliyor. E, bu sorun yine devam edecek. Çünkü bir, bir önlem yok ortada. En kritik kirletici e, kaynaklardan bir tanesi Ergeni e Deniz derin, Deşarjı Anonim Şirketi'nin yapmış olduğu iş. Ve e, Marmara'ya hala bu deşarj devam ediyor. Evet. 25'ten fazla çevre belediye, Marmara Denizi'ne hani bir şekilde de atık aktaran oralarda çok ciddi bir şu an için düzeltici bir faaliyet yok. Zaten hani bir yılda da böyle bir şey olmasını beklemiyorum ama hani ileriye dönük açıklanmış bir program, yıl yıl şunu yapacağız, bunu yapacağız tarzında bir yaklaşım ne yazık ki ortada yok. E bu, bu sorun tekrar karşımıza çıkacak ve çözülemediğimiz sürece ya da çözüm için yeterli çabayı göstermediğimiz sürece her defasında biz daha ağır Sonuçlarla karşılaşacağız. Hani Bu hani benim gözlemim değil. Işte. Mevcut akademik literatür. Büyük çevresel felaketleri eğer önünü alacak onarıcı faaliyetleri hızla başlamazsa karşımıza bir derinleşen büyük sorunları getireceğini söylüyor. Yani, Müstilaj devam ediyor. Yani sorun olarak onu söylemek mümkün. Ayşegül sözü sana bırakacağım. İzin verirsen ben Çınar'a döneyim. Çınar bu müsilajla aran nasıl senin? Efendim? Müsilajla aran nasıl? Biliyor musunuz silajı? Gördün mü? Hayır. Hiç ee, görmedim yani bilmiyorum. Antalya'da bizim denizle evet. pek Evet siz Antalya'dan katıldınız. İstanbul'da bizim denizlerimiz kıyılarımız da bir ara gayet kötüydü. Baban sana hem resimlerini gösterir fotoğraflarını hem de ne olduğunu anlatır. Bir dahaki seferde de seninle bunu da konuşuruz ama deniz kötü deniz bir demek deniz kirliliği. Deniz kirliliği deniz mi? Kirliliği. Kötü bir deniz kirliliği. Öyle, biliyorum ben hiç. beyaz oluyor üstü. Evet. Yani insanın içinden o denize atlamak hiç gelmiyor içinden. peki bir de tarım mı, o, mı? balıklar yatıyor? Evet geziyor geziyor yani neyse peki sevgili Bülent şaka galiba şimdi de bu tarım fuarı ile ilgili bir sorun vardı galiba başka bir senin değil mi? Bu konuya biraz girelim istersen son dakikalarda. E, şey hocam o sorudansa bir anette çıkmış bir yazısı vardı Bülent'in klorpirifos ile ilgili. E, tamam. Onu sorayım. O, tamam. Eğer kalırsa o tarımı tabii soracağım. Tabii. E, dinleyiciler de bekliyorlar biraz hani o konudaki tamam. görüşleri ama e, şey bu pestisitlerle çocuk sağlığının bağlantısını evet. hep sen vurguluyorsun Bülent. E, bu vurguyu neden yapıyorsun? E... Ya. Aa, <gülüyor> bu arada tabii siz görmüyorsunuz. Hadi görün diye ben bir ekran görüntüsü alacağım şu anda. Evet lütfen. Bir dakika. Ben bir şey için Evet, bir dakika, bir dakika. Tabii Çınar'ın e, aşağı yukarı 6 yaşındayken yaptığı bir resim. Ben oturup gene klorpilfos çalışıyordum. Hayatımın belki en fazla yaz yazdığım konusu desem yanlış değil, bir yandan da anlatayım. <gülüyor> resim ee... yeteneğim çok iyidir. <gülüyor> evet, bence evet. de öyle. Bana, tabii ben yaz yazarken Çınar evdeyse bana bile sorar ya yani. ne yazıyorsun? İşte bilim döndüğünce anlatırım onu. Klorpilfos'u anlattım. Çok etkilendi işte insanlara, arılara, kuşlara çok sayıda canlıya zararlı bir toksik zehirli madde. Sonra oturduk bu resmi yaptık. Hatta bir, Diyanet'teki yazılardan birine de bu bir resmi koydum. Süper. Ee, Ayşegül özetlesene iki dakikada bir şeyi. Çınar'ın resmini. E, evet özeti Biz açık. E, bu arada ben sosyal medyadan da paylaşacağım. Şimdi birazdan onu hazırlanıyordum. E, şey... Ee, çok güzel bir gökyüzü çizmiş çınar, e, kuşlar var çiçekler var, arılar var galiba insanlar var altını göremedim, Tabii insanlar var çiçekler var ve e, onun üzerinde e, güneş imgesinden e, ortaya çıkarak e, yola çıkarak e, klorprifos istemiyoruz yazmış bence çok değerli bir resim ama evet. Evet. Evet. sinematerenimi sevdiniz galiba. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet evet yani bundan sonraki eserlerini e, tanıtmak da isteriz yani. Teması ee, kaybetmeyelim Çınar. Bence şu anda Ömer Madra bizi izliyor, dinliyor e, ve çok heyecanlı olduğunu düşünüyorum. Belki Nur'un orada gidiyor. Anıl belki söylemek e, icap edebilir diye düşündüm. E, ya yani şöyle bir şey tabii ben yani, şimdi dört dedim çocuğum yani sonuçta iki tane oğlum var, biri daha büyük üniversitede Barış. Ya çocuk sağlığı tabii benim çalıştığım bir alan oldu hep. Yani toksik kimyasalların çocuklar için özellikle nörolojik sistemi etkileyen, hormonal sistemi etkileyen toksik kimyasalların işte gıdalarda, sularda kalıntısı ağırlıklı çalıştım. Meslek hayatımda bu oldu. Klorpirifos niye ben ara ara, yani yılda en az bir ya da iki kez, kontrol ediyorum ben bu meseleyi. Çünkü chlorpyrifos çocuk sağlığı için en tehdit edici toksik kimyasallardan biri. Yani bir düzüne kimyasal listelense illaki içine girer. Şimdi Türkiye'deki sorun ne? 2016'dan beri göya yasak. Yani 6 yıldır yasak. Yani 2016 Nisan Türkiye'de yasak kararı alınması. Ee, Evleri de var ama tabii işte ya, toksik etkilerin tespitindeki zorluklar vesaire gibi hani. E... Bence sen hiç kendini yorma ben anlatayım klorpofosu. Anlat <gülüyor> hadi bakalım. <gülüyor> yani, <gülüyor> çünkü, çünkü birazdan yayın bitecek. Hadi Böyle giderse. <gülüyor> hadi. Söyle evet. Klorpofosu söylüyorum arılara, tüm hayvanlara ve tüm insanlara zarar veren bir madde zehirli bir şey. De mi baba? Evet. İşte bunu anlatamıyorsun. <gülüyor> Vallahi bu programa bir dahaki sefer Çınar karmazını öneriyorum. <gülüyor> Hafiften bir baba oldu. Gündelikleri yakalamak. Başka bir aramızda. başyapılarımızda. Diyorum. Eki Çınar bu bela nereden geliyor bu klorpirofos? Pirifos? <gülüyor> bela mı? Evet. Bu gün işte babamdan gelecek. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şimdi. Ee, ya şöyle bir şey tabii, göğe yasak dedim çünkü sürekli kalıntısı çıkıyor. Nerede çıkıyor? İşte ihraç ettiğimiz ürünlerdeki kontrollerde, yurt dışında yapılan kontrollerde, yurt dışı kontrollerle ilgili bir bilgimiz yok. Bakanlık yapsa da, yapıyor olsa da bunun bilgisini vermiyor. Ee, çocuklarda nörolojik gelişimi çok ağır etkileri olan bir kimyasal madde. Çok yaygın, çok uzun yıllardır, en az 50-60 yıldır, 60'lardan beri tarımda kullanıldığı için dünya genelinde ciddi kirliliğe yol açtığı da düşünülüyor. Şimdi burada e, yasak kararına gerekçe çok e, makul, mantıklı, kesinlikle geç kalınmış bir gerekçe. Çünkü yaş küçülükçe anne karnına doğru gittikçe ve chlorpyrifos e, bariyeri açtığı için, e, anne karnındaki çocuğu fetüsü, işte koruyucu bariyeri açtığı için, kan dolaşım sisteminden gelen, ee, çok e, olumsuz sağlık sonuçlarına yol açabiliyor. Buradaki tespitler net. Bizde çok tuhaf bir durum var. Yani ben biraz nasıl oluyor da bu ürünlerde çıkıyor? Çok yaygın. Bakın Avrupa Birliği'nde tespit edilen, Türkiye'den ihraç edilen ürünlerin aşağı yukarı yüzde 30-35'i beşi nedeniyle reddediliyor. Bu çok e, dehşet verici bir sonuç çünkü ülke içindeki tarımda da çok muazzam kullanıldığını gösterir hala. Sahada biraz e, sürekli hani anlamaya çabalıyorum. Satış yapılan yerlerde en altından satıldığına ilişkin tespitlerim var. Bu tip toksik kimyasal maddelerin dünyada üretimi devam ediyor. Kontrol sistemi zayıf, koruyucu mevzuatı zayıf ülkelerde, örneğin Asya ülkelerinde, Afrika'da, Güney Amerika'da pazarlanıyor bu ülkeler. Şey özür dilerim, bu toksik maddeler. Türkiye'de de yasaklandığında tabii piyasadaki fiyatı düşüyor. Ama üretmenin ve ticaretinin, özellikle ticaretinin yasa dışı da olsa devam ettiğine ilişkin hani bir tahminim var. Eskiden 100 liraya satıyorsanız bunu bir anda 30 liraya 40 liraya satıyorsunuz ama temin ettiğiniz hani e, rakam çok daha düşük. Dolayısıyla karlı bir ticaret işi bu. Fakat sonuçları e, yol açtığı problem çok yaygın bir çocuk sağlığı sorunu yaygın. Çünkü... Geçen aşağı yukarı iki yıl önce Greenpeace bir çalışma yürütmüştü. Ben de çalışmanın içindeydim ve o çalışmada da klorpirifoz tespiti var. E, dahası e, Avrupa Birliği dışındaki işte Rusya'ya giden, Suudi Arabistan'a giden e, gıda ürünlerinde de klorpirifoz tespit edildiğine ilişkin e, raporlar var. nasıl ki özellikle söylemek gerekirse bu toksik, kimyasal madde Aslına bakarsanız bir simge benim için. Yani genel ahvalde ne oluyor? Yani tarım zehri dediğimizde eğer klorpirifos gibi çocuk sağlığı için çok tehlikeli bir kimyasalım bile bu kadar hani kontrolsüz bir şekilde kullanımı devam ediyorsa, önlenemiyorsa, piyasadan toplu atılamıyorsa ve diğerlerindeki durum üç aşağı beş yukarı çok daha ciddi sorunların olduğunu gösterir deyip noktalayayım. Belki son dakikalara giriyoruz sanıyorum sevgili Ömer Madrid'e katıldı. Ee, bilmiyorum Bülent'e e, ya da Çınar'a bir sorunuz var mı Ömer Bey? Ömer Bey ilk galiba. kez programımıza katılıyor böyle. E, demek ki olağanüstü bir şey var merhaba. bizde. <gülüyor> Ömer Hocam merhaba. Sesimiz gitmiyor galiba. Evet. Peki. Çınar ne söyleyeceksin? Evet tamam. tamam. Biz de el sallayalım o zaman. Bu arada evet. övgüler geliyor Çınar'a onu söyleyeyim. Çınar müthiş bir e, yazmış eee e, bize. E, dinleyicilerimizden de e, Çınar'a büyük övgüler geliyor. Sanıyorum Çınar bugün e, bizim gretamız oldu. Evet. Keşke benim de kanalım olsaydı bana abone olabilirlerdi. <gülüyor> Ama Twitter'dan babamı takip edebilirler. <gülüyor> tamam. O, o, o bana attı yalnız. <gülüyor> şimdi biz pandemi döneminde e, Çınar'la yani ben evdeydim tabii biliyorsunuz KK'lı oldum için evdeyim de çok da aslında <gülüyor> Hoş, ya, o, şey o, yaradı o, evde o, oldu. Şimdi Ömer Madre de kulaklığını taktı ve e, Didem de onları da görüyoruz. Sağ olun katıldığınız için. E, Çınar'ı duydunuz mu bilmiyorum. Çınar bundan sonra tek konuk olarak alacağız Çınar'ı. Evet. Hayır konuk olarak almayacağız artık. Ben karar verdim. Açık gazeteyi Çınar yapacak. Gayet okuyor <gülüyor> <evet, biliyor> musun? <gülüyor> ama, ama ben <gülüyor> böyle bir şey alması bilsememiştim. <gülüyor> i̇şte, sürpriz şu anda hashtag oluyor Çınar programcı olsun e ben çok zorlanmışsın anlıyorum ben ben sen kolaylaştırırsın işimi en güzel ama sen iyi anlatamadın dur ben özetleyeyim dedi ya <gülüyor> <Evet, evet. gülüyor> valla tek, tek kelimeyle felaket özetledi bütün durumları hem şeyi hem dünyanın durumunu da açık radyonun durumunu da her şeyi özetledi yani. Evet Şınar bir de açık radyoyu çok güzel tanımladı. Evet işte bu da resmi. Hem de yıllar önce yaptı resim. Evet. Müthiş. Resmi görmemiştim. Evet. evet. Peki sevgili Bülent Şık çok teşekkür ederiz. Bize vakit dayadınız. Çınar çok teşekkür ederiz. Bir şey değil. Bir daha bekleriz ama yani arada haberleşelim. Evet haberleşildi. İyi ki. Çok çok teşekkürler. Biz şimdiki açık olarak tekrar bağ, geri dönüyoruz merkeze. Merkez dedim ya. <gülüyor> Merkez <gülüyor> dedim. 200 <gülüyor> 200 41 41'den bağlandık ve destek aldık mı? Ben erastanı geçebildim mi? Tüm bunları e, birazdan şimdiki öğreneceğiz. E, Umarım geçmişizdir rastladık. Çok çok Çok teşekkür edelim. Edelim. Çok çok ederim. Selam etmesinde Sağ olun. Çok teşekkür Çok selam ediyorum. Çok sağ olun. Günler, çok teşekkür ederim. Bülent çok, Bülent, çok teşekkürler. teşekkürler. Bülent Fatoshadlı'ya selam söyle. Ormanda. <gülüyor> tamam. Peki. İletirim mutlaka. Sağ olun. Görüşürüz. Sözlü sizde efendim. Bülent, söz merkezde. Yakine <gülüyor> daha iyi anlat baba. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Emdik eleştirmenim. Onlarda <gülüyor> ne olmuyor? Ey, de de teşekkürler size sağ. Olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sağ bizi gönder gönder mi o sabah bizim var.